Altyazı M.K. Şimdi inşallah bu gücümüz <gülüyor> kadar her hafta sosyal medyadan gelen sorulara biz cevaplayacağız. Bu hem size genel kültür olur hem sizin de çok sevdiğiniz konular. Hep aynı dersleri işlemek ne yapıyor? Biraz sıkıcı olabiliyor sizin de sevdiğiniz konular. Çok çeşitli sorular geliyor. Ben oradan seçiyorum. Oradan şey yapacağız. Şimdi <gülüyor> ilk soru neyle ilgili? Tekfir ahkamıyla ilgili. Neyle ilgili? Ben kim olduğunu bilmiyorum. Birisi bir yazı yazmış, Ahmet Elham'dan mı? Ben kim olduğumu da tanımıyorum, bilmiyorum. Bir aşırıcıyla tartışma yapmış. Aşırıcı dediği, ışıklı aşırıcı diyor. Ya böyle birisi var mı yok mu? Genelde bu tip şeyler biraz sendir Nizansel. yani. İşte Bir diyor ki, ben bir ile karşılaştım diyor. Tekfirci bir türlü beni Müslüman yapamadı diyor. Bir tane çocukla karşılaşmıştır büyük bir ihtimalle. Geçen bir yerde bir tane tekfirci, şey yapıyordu. tekfirci dedi ki e, bu toplum müşriktir dedi ben de şöyle dedim filan diye. Tamam. Tek tarafı olunca tabi hep galip bunlar geliyor. Hep galip bunlar geliyor. Böyle bir yazı, bu yazıdan sonra birkaç yani bana gelen soru tekfir diyor orada başında. Çok soru var da bununla ilgili. Ben sadece bu kısma şey yapacağım, alimlerin işi bil. Şimdi tekfir ahkamı hakkında ben bu soruya cevap verirken bir şüpheyi reddetme adına cevap vermeyeceğim. Sadece bizim kardeşlerimize tekfir ahkamı hakkında konuşurken dikkat etmeleri gereken bir iki noktaya değineceğim. Biz tevhid müdafası derslerinin son halkası olarak tekfir ahkamını yapacağız. Orada tekfir ahkamıyla ilgili uzun uzun ders vereceğim ancak burada tekfir ahka alimlerin işi midir? Tekfir herkesin işi midir? Tekfir edebilmek için tekfirin şartlarını bilmek gerekir mi, gerekmez mi? Bununla ilgili bir ders verme, bir şüpheyi giderme adına değil de sadece bu konu açıldığı zaman biriyle tartışıyorsanız, biriyle konuşuyorsanız, birini reddedecekseniz takip etmeniz gereken usule dair bir iki tane anahtar vereceğim ben size. Bu da şudur. Kim olursa olsun, tekfir ahkamıyla konuşulurken, ağzından tekfir kavramı çıktığı zaman ona hangi tekfir diye soracaksınız. Neyi soracaksınız? Hangi tekfir? büyük ki tekfir aşırılıktır. Soracaksın hangi tekfir aşırılıktır? Hangi tekfir aşırılıktır? Çünkü tekfir hikayedir. Bir, asli kafirlerin Yahudileri, Hıristiyanların mecusileri, asli müşrikleri, ya da büyük şirkle Allah'a şirk koşan kimseleri ya da zaruriyyat dini diniyeden olan bir şey inkar edeni tekfir etmek farklıdır. Bunlar zahir meselelerdir. Bunlar nedir? Zahir meselelerdir. Bu tekfir başka bir tekfirdir. <gülüyor> aslen Müslüman olun Allah'a iman etmiş Allah'tan gayrısına ibadeti reddetmiş bir Müslümanı ihtilaflı meselelerden hafif meselelerden tekfir başlattır ikisini ne yapacaksınız mutlaka karşıdakine bu sen hangi tekfiri soruyorsun bana tekfir aşırılıktır dedi mecusilerin tekfir aşırılık mı değil mi diyecek ki hayır Demek ki tekfirin bölümleri var, değil mi? Kendisi olacağı kendisi zaten tekfiri burada bölümlendirecek. Hangi tekfir aşırılamaktır? Hangi tekfir? Yani bunu mutlaka soracaksınız. Zaten bu soruya cevap verdikten sonra mesele tekfir meselesini aşar. Mesele niye aşar? Tekfir meselesi burada kalır. Kafir nedir? Müslüman nedir? Meselesine gelir. Zaten bizimle onların arasındaki ihtilaf da imama küfür meselesidir. Tekfir aşırılıktır. Yani Allah'ın hükmünü iptal edip yerine beşer hükmünü ihdas eden tağutlara tekfir mi aşırılık? Kabirlerden yardım dileyen, kabirlerden yardım dileyen insanlara tekfir etmek mi aşırılık? Büyük şirkte Allah'a şirk koşan kimseleri tekfir etmek mi aşırılık? Önce ne yapacaksınız mı? Yani eğer adam günümüz tabutlarla tekfir etmeye aşırılık görüyorsa zaten mesele nerededir? İma ve küfür meselesidir. Mesela tekfir meselesi değildir. O ister birilerine tekfir etsin, ister ne yapsın etmesin. O artık mesele orada değildir. Anlaşıldı değil mi? Diyor ki tekfir alimlerinin bu tartışmada çünkü diyor tekfirin şartları vardır ve manileri vardır doğru mu? doğru şartlar yerine gelmeden maniler ortadan kalkmadan tekfir yapamazsın doğru mu? az doğru ya da yüzde elli doğru niye yüzde söyleyeceğim e avam şartları bilir mi? manileri bilir mi? bilmez o zaman tekfir avamın üzerinden kalkması gerekir hocam Tekfirle neyi kastediyorum burada? Tekfiri bir sıfatlandır Müslüman'ın tekfir zordur. Doğru. Müslüman'ın tekfirden uzak durmamız gerekir. Doğru. Müslüman küfre düşürücü bir amel işlediği zaman... Müslüman küfre düşürücü bir amel işlediği zaman... Bu onu hemen tekfir etmemek gerekir. Doğru mu? Kısmen doğru. Müslüman'ın tekfir için şartlar lazım. Doğru. Doğru. Müslüman'ı tekfir etme, etmek için manilerin ortadan kalması lazım. Doğru. Ve Müslüman'ı tekfir etmek kimin işidir? Aynen. Bu benim kaç yıllık akıda? Aynen böyle. Mesela birinden sorarsınız bana Müslüman bildiğimiz birilerdir değil mi? Abi bu işte böyle böyle itikat, tekfir edilir mi? Edilirse bile o sizin işiniz değil, o benim işimdir derim değil mi? O sizin işiniz değildir. İşte birisini tanıyoruz. Dur, önceden Müslüman'dır. Daha sonra ondan farklı fikirler filan duymuşuzdur. Tekfir edilecek o kimin işine de benim? Benim üstü İslam hükmünü verdikten sonra, bakın. Müslümanı tekfir zordur. Niçin? El-yakin la yezalu bişşekki de bir kural vardır. Tekfir ahkamının hepsi buradan çıkar. Yakin, kesin olan şüphe ortadan kalmaz. Biz bir adamın Müslüman hükmünü verdik mi? Onun İslam'ı bizim katımızda sabit mi? Onun İslam'ı bizim katımızda sabit küfrü gerektirici bir amel işledi. Kesin işleyip işlemediği şüpheli olabilir. Belki aklı başlamadı. Belki uyurken işledi. Belki sarhoştu. Meşru daha yolla sarhoş oldu. oldu. ağzından küfrü gerektirecek bir kelime çıktı. Belki intifa var. Bak ne var? şüphe var. Şüphe sebebiyle Müslümanın tekfiri ne yapmayız? Müslüman tekfir etmeyiz. Yere gelirse dururuz. Yereken ise susarız ama İslam'ı sabit olan bir kimseyi tekfir etmeyiz. Bu manada Müslüman <gülüyor> Müslüman bir kimse Mesela benim öyle çoktur Hocam işte şöyle şöyle kimseler var Yani biz buna küfür diyoruz ama siz o kimseleri tekfir etmeyin onlardan uzak durun tekfirsiz işiniz değil diye defalarca benim böyle konuşmam yazılmaya video kaydı vardır. Ha tekfir alimlerin işinde söz doğrudur ama Müslümana tekfir etmek alimlerin sözüdür. Nerede? Hafî meselelerde. Yoksa Müslüman puta taparsa, Allah'tan başka secde ederse ikrah hal yoksa aklı başındaysan puta secde ettiğini kabul ediyorsa o kim olur? Tamam. Tinin ağlamadı tekfir eder. Çocukta tekfir eder. Kadında tekfir eder, yaşlıda tekfir eder. Allah şahit değil mi? Bundan dolayı bu böyle. <gülüyor> bu konuyu uzun uzun anlatacağım da asli müşriklerin ve büyük Allah Allah'a koşanların tekfiri dinin bizzat kendisidir. Dinin aslından mıdır değil midir hocam işte bunu çok soruyorlar. Dinin aslını bırak. Dinin bizzat kendisidir. Din sadece bunun üzerine kurur. Din neyin üzerine kurur? Tekfir ahkamı üzerine. iki şey üzerine kurur bir, Allah'tan karşısına ibadeti reddetmek iki, Allah'tan karşısına ibadet edenleri tekfir etmek üzere okurulmuş Namaz. Müşrikle beraber namaz kılamazsın. Müşriğin arkasında namaz kılamazsın. Oruç. müşrin getirdiği haberle oruca başlamaz. orucu bitiremezsin. Zekat. Müşriğe zekat veremezsin. Hac. Müşrikle beraber haç mevsiminde müşriklere hac şey mescid harama yaklaştıramazsın. Cenaze, Müslüman cenazesini kılamazsın. Kada, yargı hakimi, Müslüman şahitliğini kabul etmesin. Nikah, müşrikle nikah olmaz. Cihad, müşrikle beraber çıkan cihad edilmez. Cihad, müşrikle cihad edilir. Ondan Onu götürmek için. Her ahkam bunun üzerine kurulmuştur. Bunu kaldırdığın zaman bütün ahkam böyle ayakta kalır. E şimdi iyi dinleyin tekfir alimlerin işidir dediğin zaman şimdi bu kadar saydığımız ahkam kimin işi? Ha? namazı kim kılacak? alimler mi kılacak? bir müslümana kimin arkasında namaz kılacağını bilmek vaciptir mi? bir müslümanın kimin haberiyle oruç tutacağını bilmek vacip değil mi? imam kazanıyor ki yöneticilerin durumunu bilmek her müslümana vaciptir kime itaat edecek? kime isyan edecek? bunu ne yapacaksın? bileceksin Tekfir alimlerin işi. Tekfir neyin işi? Alimlerin işi. itaati avandan kaldırdın. Namazı avandan kaldırdın. Bir Müslümanın kimin cenaze namazını kılacağını bilmesi ona vacip değil mi? Bir Müslümanın kimi dost, kimi sırdaş edineceğini bilmez ona vacip değil mi? Bir Müslümanın kiminle evleneceği, kiminle evlenmeyeceğini bilmek ona vacip değil mi? Dinin tamamı iki şey üzerine kur. Allah değil mi? Kevf suresinde bahçe sahiplerinin kısası var değil mi? Bahçe sahiplerinin kısası. Bir tanesi ahirete tam iman etmiyor, olursa da diyor Rabbim beni ne yapacak? Torpiller, ben izzetliyim diyor, bana mal verdi diyor. Konuşmasını bitiyor, diğeri konuşmaya başlıyor. Ne, ne diye başlıyor? Tekfirler akşirler, tekfirtabilazi yararın turanı, thumma min nödufetin, thumma savaçarjına, senim, topraktan yaratın, sana şekil ver, sonra tam bir adam yapan Allah'a kafir mi oldun sen? İstifamini yani kâr etken kafir oldun sen bununla. Peki bu bahçe sahibi alim mi? Hayır, garib bir bahçe sahibi? Sadam konuşmasını da yani o gariplik belki Allah bana da verir senden hayırlısını diyor. Seninkinde belki o kadar gider diyor. Ne biliyorum filan diyor. Bak direkt tekfirle başlıyor. <gülüyor> Ve bu adam alim midir? Diyecek ki ama o kafiri tekfir etti. Doğru biz de ya yani, Allah'ın ahkamına hükmede beşeli ahkamlardan uzak duran, Müslümanlara dost bilinen, Haçlılara düşman edine yöneticiler tekfir edilir değil mi? Yani biz tekfirciyiz yani. Şimdi ben bu ayeti getirdiğim adam ne diye cevap verecek? Tamam, o adam ahireti inkar ediyordu, bu da onun tekfir, tekfir etti. etti. E ben kimi tekfir ediyorum? Haçlıları dost edilmeyeni mi? mi tekfir ediyorum ben? Müslümanları dost edineni mi tekfir ediyorum ben? Allah'ın ahkamıyla hükmedeni mi tekfir ediyorum ben? Namazı ikam edeni mi tekfir ediyorum ben? İçkiyi yasaklayan, zinayı yasaklayan, fuhş yasaklayan, haramları yasaklayan ve İslam'ın emirlerini ikan edenleri mi tekfir ediyoruz yoksa tam bunun zıttı mı? Ondan dolayı tekfir ahkamı açıldığı zaman ilk soracağınız soru nedir? Hangi tekfir? Tekfire neyi kast ediyor? Önce buraya sorarak buradan başlayacağız. Dediğim gibi tevhid müdafası dersinin son halkası tekfir ahkamı olacaktır. Uzun uzun orada ne yapacağız? Bu mesajların hakkında bilgi vereceğiz. <gülüyor> Şehadet, dile getirilendi şahit canlı.